Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruh. Ve na'ûzü billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât a'mâlinâ. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men Ve eşhedü en lâ ve Evet. bundan önceki derslerimizde demiştik ki tekfire Engel olacak altı tene şart veyahut da yedi. Ve <gülüyor> bunları biz söylemiştik. Esbeliğim var mı aranızda? Bize kimse, kim acem? Esbeliğim var. Cehalet, ee, korku, ee, bilgisizlik. Bilmem ona. Ee, Mağzere. Ma Mağzere yok. Şey. الجهل والخطأ والإكراه التأويل التأويل التأويل التأويل, التأويل, التأويل تعطيل التقليد, التقليد, التقليد, التقليد, التقليد العجز العجز, العجز, العجز, العجز إكراه الجزء من يجي يعني بنصر أزبلن ماكلا بنصر أزبلن Dedik ki altı veya da yedi. Tabii Tabi en son e, hüccetin ikame edilmesiydi. Yani birincisi cehalet. Demek ki cehalet e, kişinin tekfirine engel olabilir. Ondan sonra cehaletten sonra hata. Ondan sonra ikrah. Ey zorla zorla kişiye küfür söz söyletirmek. Dördüncüsü te'vil, beşincisi taklid, altıncısı el-Aciz. <coughs> <coughs> <coughs> <coughs> bugün de inşallah, bugün dördüncüsü te'vili göreceğiz inşallah. Diyor ki, وَالْعُذْرُ بِالْتَعْوِيلِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ عِنْدَ الْاَئِمَّةِ كَالْعُذْرِ بِالْجَهْلِ بِالْخَطَاءِ kel uzur ve hata diyor yani İslam ümmeti arasında tevil diyor tevilin özür olduğu ey tekfire engel olabileceği bir حجت oldu aynen yani cehalet nasıl engel ise veya hata veya taklit Te'vil o şekilde. Ve diyor ki, وَإِنَّ مَوَقَعَ الْخِلَافُ فِي حُدُودِ التَّعْوِيلَ الَّذِي يُعْذَرْ صَحِبُهُ وَالَّذِي لَا يُعْذَرْ Ancak diyor, bazı meselelerde ihtilaf ettiler. Hani nerede özür olabilir, nerede özür olmayabilir. Te'vil. Yani nerede mazerettir, nerede mazeret değildir. İbn Hazm Rahimahullah ديوركي يقول ابن حزم رحمه الله ومن بلغ الأمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق ثابت وهو مسلم فتأول في خلافه إياه أو أرد أو رد ما بلغه بنص آخر فما لم تقوم عليه الحجة في خطائه في ترك ما في ترك ما ترك وفي الأخذ بما أخذ فهو مأجور معذور لقصده إلى الحق وجهله به وإن قامت عليه الحجة في ذلك فَعَانَتْ فَلَا تَعْو۪يلَ بَعْدَ قِيَامَ الْحُجَّةَ İmam Eben Hazm Rahim'i Allah biliyorsunuz Davud'un mezhebine göre amel eden bir kişi. Aynı zamanda biliyorsunuz muhaddistır yani hadiste. Ve zahiri mezhebini benimseyen bir kişi. Genelde Eben Hazm Rahim'i Allah nasların zahirine bakar. Ve İslam alimleri birçok meselede onu eleştirmişler. Özellikle, <gülüyor> özellikle müzik ve şarkıyı biliyorsunuz o müzik ve şarkıyı mubah kılıyor. Yani onun mezhebine göre müzik, şarkı gibi şeyler e, caizdir. Ee, -Hazm, ve bu konuda çok eleştirildi rahimahullah. Birçok meselede eleştirildi. Çünkü naslara genelde zahir, zahiri manaya bakar. İşte burada diyor ki... Zahiri mezhebi hocam. Zahiri mezhebi dedikleri olmuş. He, O esas Davud denilen zat, esas mezhebi oluşturan o. Ama kendisi aynı çizgiyi takip etti. Evet. Ve burada e, İmam-ı Bin Hazm Rahim Allah yani diyor ki bir kişi, bir alim, bir ilim talebesi bir meselede iştihad ettiği zaman ve bu iştihadı esnasında tevile kaçarsa, ve bu tevil saig ise, ay hakikaten yerinde ise, üzerinde de hüccet oluşmadıysa, tamam mı? O zaman bu kişi mazurdur. Ve Yahutta iştihad yaparken, iştihad esnasında hata etti. Yani küfre düştü. Allah korusun. Ve burada küfre düşerken, Küfrü kastetmediğinden dolayı hakkı ararken içtihadında küfre düştü. Küfrü kastetmediğinden dolayı o kişi nedir? O kişi mazurdur. Ve diyor ki hata ettiğin kastetmediğinden dolayı hata ederken cühdünden dolayı bir sevap alır. Tamam mı? İsabet etmiş olsaydı, isabet ettiğinden dolayı ayrı bir sevap alır. Demek ki bir müştehid isabet ederse bir sevap, hata ederse de bir sevap. Hedefi bulursa iki sevap alır, hedefi bulmazsa bir sevap alır. Ancak diyor ki o küfre düştüğü meselede hayatta iken ona beyan edilirse ve beyandan sonra hüccet oluştuktan sonra delillerle hüccet oluştuktan sonra inat ederse Kıyam, hüccetin kıyamından sonra özür söz konusu değildir. Ama eğer hüccet oluşmadıysa o zaman o kişi nedir? Mazurdur. Niçin? Çünkü küfrü kastetmedi. Küfrü kastetmediğinden dolayı cühdünden dolayı yine bir sevap alıyor. Dolayısıyla hüccet, hüccetin oluşması esastır ve ve karara zelike şeyhul islam bin teymiye rahimahullah ve imam bin teymiye rahimahullah biliyorsunuz bundan önceki derslerimizde demiştik ki beni İsrail oğullarından imam bin teymiye devamlı bu meseleyi şey yap, bu tür şeylerle konuştuğu zaman bu meseleyi delil olarak getirir beni İsrail oğulları döneminde bir kişi vardı Hayatında hayırlı bir amel yapmadı. Dolayısıyla tam ölüm yatağını düşerken orada çocuklarını topladı ve dedi ki, hayatım boyunca Allah rızası için yaptığım bir şey olmadı. Selamünaleyküm. <gülüyor> Saldayın evet. üzerine. Evet. Köşe, evet. ışık. Şey değil. Evet. Tamam. Ve bu beni İsrail oğlundan olan bu kişi İmâm ibn-i, i̇bni, i̇bni, Te, i̇bni Teymiye Rahimahullah. Çocuklarını ne yapıyor? Topluyor. Evet. Ve onlara diyor ki, ben hayatımda hayırlı bir şey yapmadım. Evet. i̇bn Te Teymiye Allah bu meseleyi devamlı bu tür şeyler konuştuğu zaman bunu delil olarak getiriyor. Evet. İşte bu beni İsrail oğlundan kişi hataya düştüğü gibi burada hataya düşerken küfür kastetmediğinden dolayı aslında söylediği söz küfrün ta kendisidir. Çünkü diyor ki eğer Allah'ın gücü bana yeterse Allah Celle Celaluhu gücü ve kudreti bana yeterse diyor. Bana öyle bir azap verecek ki böyle en şiddetli azaba karşı karşıya getirecek. İşte diyor bu azapla karşı karşıya gelmemek için ben öldükten sonra beni yakınız. Yaptıktan sonra benden oluşacak olan o kül bir kısmı karaya bir kısmı denize savrunuz. Ve ölüyor çocuklara aynı vasiyeti ne yapıyorlar yerine getiriyorlar. Hocam burada e, cehaletten dolayı ölüyor değil mi? Hem cahil tamam evet. mı? Hem cahil, inkar etmiyor adam çünkü adam köfrü çünkü... kastetmedi Allah, hem de hata. Allah'ı tanımıyor çünkü Allah yani de tekrar de, toplayacağını belki akıl edemiyor yani cahil yani. Evet cahil tabii can. Yani e, hakikaten yani bunu biz cehalet şeyinde zikrettik bunu. Yani birinci birinci şey evet. Ondan sonra Allah Celle Celalü ne yapıyor? Karada ve denizde savrulan şeyler külünü ne yapıyor? Allah Celle Celaluhu kum fülen fekân. Diyor ki ey kulun, seni bunu yapmak için şey yapan nedir? diyor. Yani bu tür şeye seni sürükleyen nedir? Senin korkun diyor ya Rabbi. Senin korkundan dolayı. O zaman diyor git ve Allah Celle Celaluhu affediyor. Halbuki dikkat söze dikkat ediyorsanız eğer Allah Celle Celaluhu'nun gücü bana yeterse bana şiddetli bir azap verecek. Tabii ki bu söz küfürdür. Ama bu şahıs bu küfür olan sözü kalben kastetmediğinden dolayı cehaletinden ve hatasından dolayı bu küfür olan söze düştüğü için Allah Celle Celaluhu'da bunun küfrü kastetmediğini de çok iyi bildiği için Allah Celle onu affetti. Ve rahim rahiman diyor ki ve tekfiru huwa min el vaid fe inne ve in kana el kavl tekziban lima qala er resul sallallahu ahdi çünkü diyor o sözüyle ve yotafili el küfr kişi İslam'a yeni girmiş olabilir. Dolayısıyla İslam'a yeni girmiş olan bir kişi, İslam'ın ona farz kılmış olduğu birçok şeyi bilmediğinden dolayı o an için konuştuğu zaman veya hatta ibadetleri esnasında bakarsın küfredebilir. Sözüyle veya da fiilleriyle. Niçin? Çünkü İslam'a yeni girmiş ve yeni girdiğinden dolayı da detaylı bir şekilde bilmediğinden dolayı demek ki arada bir Allah'a şirk koşabiliyor. Ama o şirki kastetmediğinden dolayı veyahut da o küfürü kastetmediğinden dolayı Allah Celle Celaluhu katında o kişi mazur sayılır. Ev neşe'e bi badiyetin baide veyahut da diyor çöllerde yaşıyorsa ve dini meseleleri soracak bir kişi de orada yoksa o zaman o kişi bildiği kadarıyla Allah'a kulluk yapacak. Yani bilgisin çerçevesi içerisinde Allah'a ibadet edecek. Ve bu ibadeti esnasında Allah'a şirk ve Yahutta küfr ederse veyahut da ibadetlerden eksik bir şey yaparsa işte bu kişi ne oluyor? O da mağzur oluyor. Ve مثil هذا la yekfur. Böyle bir kişi diyor küfretmez diyor İmam-ı bin Teymiye Rahimallah. Hatta tequm عليه الحجة. Yani o kişinin üzerinde hüccet oluşmadığı müddetçe İslam'a yeni giren veyahut da çölde yaşayıp, oradan alimler yoksa dinini soracak, üretecek kimse olmadığından dolayı hüccet oluşmadığı için o kişi ne oluyor? O kişi kafir olmuyor. ve da o şirk ve da küfür hakkında olan nasları, delilleri de duymamış olabilir. Öyle ya. Şehirde olabilir, köyde olabilir eğer o kişi o tür sözlerden dolayı okuyacak kitapları yoksa veyahut da soracak kişiler yoksa veyahut da duyacağı kasetlerden, televizyondan, şuradan, buradan veyahut da soracak kimseler yoksa o zaman o kişi yine nedir? O da mazurdur. اَوْ سَمِعَهَ وَلَمْ تَثْبِتْ عِنْدَهُ İşitmiş olabilir veyahut da okumuş olabilir ama o okuduğu veyahutta işitmiş olduğu hadisler onun yanında sabit olmayabilir. Bu da böyle bir kişi kim olabilir? Böyle bir kişi müştehit olabilir. Veyahut da kuvvetli bir ilim talebesi olup hakkı batıldan ayırt edebilecek güçte olan bir kişi. Ve biliyorsunuz İmam Abu Hanife Rahimallah Irak'ta Bölgesinde yaşadığı için hadisler tam manasıyla ona yetişmediğinden dolayı birçok meselede iştihad yapıyordu. Ve bazen hadislerle karşılaşıyor. O hadis onun yanında sahih olmadığından dolayı o hadisle amel etmiyor, iştihad yapıyor veya takiyas yapıyordu. Niçin? Çünkü o hadis onun ilmine göre sahih değildir. Ey Allah-u Sallallahu söylediği bir söz olmadığını kanaat ettiği için o hadisi bırakıyor, kıyas veyahut da iştihad yapıyor. Kıyasa veyahut da iştihada başvuruyor. Onun için alimler Abu Hanife Rahimahullah ile ashabına diyorlar ki, ehlur rai, görüş sahipleri, ey devamlı kıyas ve iştihad eden kişiler olarak bunları şey yapıyor, isimlendiriyorlar. Vakala <gülüyor> aydan ey Ebn Taymiye Rahimahullah bir de diyor ki, <gülüyor> diyor ki <gülüyor> cehmiye fırkasının söylediği bazı küfür sözler olduğu gibi diyor yani cehenn bin safhan alimler onun zamanında hücceti oluşturduklarından dolayı ne yapmışlardır tekfir etmişlerdir ama cehmiye fırkasına mensup olan bir kişi üzerinde hüccet, hüccet oluşmadıysa ve Cehep bin Sıffa'nın söylediği sözler ile aynı sözü söylüyor veyahut da itikad ediyorsa çünkü mukallisttir o adam. İleride gelecek. Mesela taklitte. Çünkü mukallid avam tabakasından bir kişi akidede belli bir imamı taklit edebilir. Niçin? Çünkü kendisi bu tür meselelerde hakkı batıldan ayırt edemeyeceğinden edemeyeceğinden dolayı ne yapıyor? Ahkamda, amelde normal bir alimi taklit ettiği gibi akidede taklit ediyor. Ve şu anda mesela İslam ümmetinin olduğu gibi. Mesela bizim Türkiye'de Türk toplumu çoğunluk itibariyle akidede Abu Mansur el-Maturidi'yi taklit ediyorlar akidede. Amelde ise İmam Abu Hanife'yi taklit ediyorlar. Ve bugün böyle bir kişi Abu Mansur'un akidesini taklit edip o şekilde inanan bir kişiye biz kafir diyebilir miyiz? Kafir diyemeyiz. Çünkü bu kişi avam tabak, mukallit bir kişidir. Bidat ehli. bir kişidir. Bidat yani ehli. Yani o kişiye bidatçı diyemeyiz. Çünkü yani her bidatı işleyen kişi bidatçı diyemeyiz. Aynen tıpkı her küfre düşen kişiye kafir diyemeyeceğimiz gibi. Hani bundan önceki sözlerimizde ne demiş? Alimler diyorlar ki, her küfre düşen kişi kafir diyemeyiz. Leysekul men veqa'a fil kufri veqa'a al-kufru aleyh. Ama bid'atla amel Tamam bid'atla amel ediyor. Çünkü mukallittir bilmiyor. Bilse amel etmeyecek. Bilmediğinden dolayı Öyle bir ilim kariyeri de olmadığından dolayı ne yapıyor? Böyle bir imamı taklid ediyor. Diğeri Abu Masra'la Şari'yi taklid ediyor. O da Abu Mansur'u. Kimisi efendim işte şunu bu, bu şekilde. Diyor ki قَالُوا اِنَّ اللّٰهَ لَا يَتَكَلَّمْ وَلَا يُرَفِ الْاٰخِرَةِ Câbri Safvan biliyorsunuz. Diyor ki Allah Celle Celaluhu konuşmaz. Ve şu anda elimizin altında olan Kur'an diyor ki o Allah Celle Celaluhu'nun diğer şeyleri yarattığı gibi onu da yaratmıştır. Kur'an-ı Kerim yani onun sözü değildir diyor. Kur'an-ı Kerim'e ol demiş olmuş. Yani şu Kur'an-ı Kerim içerisinde olan sözler, ayetler Allah Celle Celaluhu'nun konuştuğu ayet ve da sözler değildir diyor. Bir de diyor ki Allah Celle Celaluhu bu dünyada görülmediği gibi öbür dünyada da görülmeyecek. Ve bütün isim ve sıfatları da inkar ediyor. Cehep bin Safvan. Allah Celle Celaluhu'nun isim ve sıfatlarını inkar ediyor. Biliyorsunuz. Mu'tezile fırkası ise Allah Celle Celaluhu'nun isimlerini kabul ediyor. Sıfatları kabul etmiyorlar Cehep bin Safvan isimleri ve sıfatları inkar ediyor. Burada demek istiyor ki İmam İbni Teymiye Rahimahullah. Diyor ki mesela bu cehmiyeh Cehmiyye fırkasına mensup olan kişi bu inançta olursa üzerinde hüccet oluşmadığından dolayı avam tabakadan ise biz ona kafir diyemeyiz. Niçin? Çünkü bu kişi Niçin? Çünkü bu kişi avam tabakadan birisi. İlim kariyeri yoktur. Kur'an'dan ve sünnetten hüküm istinbat edemiyor veya alamıyor okul yazarlığı varsa bile ayırt edemiyor. Tamam mı? O zaman diyor ki ben işte kimisi diyor ki ben Abu Mansur'u kabul ediyorum. Kimisi diyor ki Abu Musa Şah'ı kabul ediyor. Kimisi diyor ki Cenb-ı Safan. Kimisi diyor Vasıl bin Ata. Kimisi diyor ki İmam Şafi'ye. Ve bu şekilde. Ve biz bundan önceki dersimizde demiştik ki yani bir mutlak olan küfür var, bir de muayyen olan küfür var. Nasıl? Deniliyor ki mesela, kim dese ki Kur'an Allah'ın kelamı değildir derse o kafirdir. Veyahut kafir olur. Ve da kim ve vesselam'den medet beklerse o kişi kafirdir. Böyle mutlak Manada bu tür sözler söylenebilir. Kim bir mezardan medet umarsa o kişi kafirdir. Kim putlara taparsa o kişi kafirdir. Kim puta secde ederse o kişi kafirdir. Ama geldi bize birisi dedi ki işte Hasan oğlu Hüseyin diyor ki Kur'an Allah'ın kelamı değildir ve belli bir kişiyi bize tayin ediyor. Belli bir kişiyi tayin ederken o zaman o belli olan kişi Hasan oğlu Hüseyin'e biz kafir diyemeyiz. Niçin? Hı. Çünkü bu adam bu söylediğimiz altı şeyden birisi onda olabilir. Cahil olabilir. Hata edebilir. Zorlan söyletilebilir veya hutta tevil yapabilir. Veya hutta mukallid olabilir. Veya hutta güçsüz, zayıf Tamam mı? Olabilir. İşte bu tür fırkalardan birisini de <gülüyor> taklit eden bir kişi <gülüyor> ne yapılmaz? Tekfir edilmez. ayni, Yani raculun bi'ayneyi. O zaman ne yapılır? O kişiye gidilir ve da getirtilir ve o şüphesi olan meselede alimler ona ne yaparlar? Ona güzel bir şekilde delillerle beyan ederler. Hücceti ikam eder, ikame ederler ve hücceti ikame ettikten sonra bazı alimler yani alimler bu meselede ihtilaf ediyor. Hangi, nasıl? Bazıları demişler ki hücceti ikame edilebilmesi için o delilleri anlaması gerekiyor. Bazı alimler diyorlar ki hayır deliller söylendikten sonra o delilleri anlamasına gerek kalmıyor. Ve bugün mesela ehli tarikat gibi insanlar veya hatta el-havarij el denen insanlar veya hatta mu'tezile denen insanlar veya hatta şu anda rafizi şiriler tamam mı? Bunlar mesela herkes kendine göre bir metodu var. Ve bunlar bunlara ayetleri sürdüğün zaman diyor ki biz bu ayeti biz bu ayetleri biliyoruz ama bu ayetleri senin anladığın gibi biz anlamıyoruz. Biz işte bu şekilde anlıyoruz. Ne yapıyor burada? Tevil yapıyor. Ve bu yaptığı teviller doğru olabilir, doğru olmayabilir. Doğru değilse o zaman bu kısım alim diyorlar ki anlamadığından dolayı bu tekfir edilmez her ne kadar hüccet oluştuysa bile. Diğer alimler diyorlar ki hayır madem ki bu deliller ona beyan edildi Kur'an'dan ve sünnetten gereği gibi bütün deliller ona sunuldu ister anlasın ister anlamasın bizim için önemli değil diyor. Diyeler diyorlar ki örneğin mesela sen geliyorsun Kur'an'ı İngiliz bir kişiye okuyorsun ona açıklama yapmadan tamam mı? ona açıklama yapmadan bir ayeti ona okuyorsun. Bu adam anlamaz ki diyor. Sen ne istediğin kadar o ayetleri ona sun veya da aç sen ne konuştuğunu bilmiyorum. Tıpkı mesela bir Pakistanlı Türk'le konuşuyor. Da bir Türk Pakistanlı konuşuyor. Bu Türkçe konuşuyor. Bu da Pakistanlıca konuşuyor. İkisi de birbirlerinden anlamıyorlar. Birbirlerine ulaştırmak istedikleri mesajı anlamadıklarından dolayı Hüccet oluşmuş oluyor mu? Olmuyor. Olmuyor. Dolayısıyla Kur'an'dan ve sünnetten delilleri sunacak olan kişi bu kısım alimlere göre diyor ki o delilleri o kişi tarafından mutlaka anlaşılması lazım. diğerler diyorlar ki hayır Niçin? Çünkü kendisi belli bir fikir sahibidir. Mesela cemiye fırkasındandır. Ve o fırkanın müessisi tesiri altında kaldığından dolayı sen ashabın anlayışına uygun istediğin kadar bu delilleri sunmaya çalış senden kabul etmez ve almaz. Niçin? Çünkü diyor ki bu kendi anlayışına göre bu şekilde. Ama benim imamımın anlayışına göre bu şekilde. Anlaşılıyor mu? Dolayısıyla bu kısım alim diyorlar ki delilleri anlıyor ama onun tesiri altında kaldığından dolayı anlamak istemiyor. İşte burada bu iki kısım alim, burada alimler burada ihtilafa düştüler. Peki hangisidir daha doğru? Wallahu alem diyorlar ki alimler eğer delilleri sunarken mesela eğer Arapça biliyorsa Arapça ile deliller ona sunuluyor. <gülüyor> Manaları gayet güzel bir şekilde anlıyor. Nüzul sebebini getiriyor eğer ayet ise. Nebi mesuh deysen asık mıdırmın, suh mudur? Bu bütün dolaylı yollardan ne yapıyor? Ona bu deliller naklediliyor ve bu delilleri gayet güzel bir şekilde anlıyor. Arapça bilmiyorsa mesela onun diliyle. Diyelim ki Türktür. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Diyelim ki Türktür. Bu O Türk olan kişi Arapça bilmediğinden dolayı delilleri ona sunan kişi Türkçe diliyle delilleri ona anlatırken Kur'an'dan ve sünnetten ve bu dili dil ile anlatırken hakikaten tam gereği gibi anlıyorsa ve buna rağmen kendi fikrinden vazgeçmiyorsa o zaman bu alimlerin söyledikleri diğerlerinden daha doğrudur. Diğer alimlerin ise mesela diyor ki sen bir tane Fransız bir tane İngiliz davetçi veyahut da alim bir kişi o Fransız olan ile veyahut da İngiliz olan kişi İslam'a girdikten sonra küfür olan bir söz veyahut da bir fiil yaptı. Sen de geliyorsun bir davetçi veya da bir alim veya da bir ilim talebesi olarak onlara nasları Arapça olarak sunuyorsun. Sen İngilizce bilmiyorsun, Fransızca da bilmiyorsun. Anlaşılıyor mu? Evet. Ve nasları onlara Arapça sunarken tabii bunlar anlamaz tabii. O zaman bu diğer bir kısım alimlerin bu konuda söyledikleri doğrudur. Niçin? Çünkü bu adam sen ayetleri ona Arapça sunuyorsun. Bu adam zaten Arapça bilmiyor. E dolayısıyla sen Arapça ne kadar bu delilleri ikame edersen de, hücceti oluşturursan da o adama sen bu mesajı ulaştırmış sayılmazsın. Niçin? Çünkü bu adam Arapçayı anlamıyor. Anlamadığından dolayı sen hücceti oluşturmuş sayılmıyorsun. O zaman dil yönünden, dil açısından, dil babından mutlaka ne yapılması gerekiyor? Bu deliller ona o hangi dille anlıyorsa o dil ile ona sunmak lazım. O dil ile ona sunulduktan sonra yine de ısrar ediyorsa Allahu alem doğrusu burada deliller sunulduktan sonra anlaşır bir dil ile sunulduktan sonra her ne kadar icabet etmiyorsa da hüccet oluşmuş sayılır ve o zaman o kişiyi kafir olur. Heh, niçin? Çünkü heva ve hevesine uyarak inat ediyor. İşte bu hebe ve hevesine uyduğundan dolayı o zaman o alim veyahut o kadı veyahut da oradaki alimler o kişi hakkında küfrü ilan edebilirler. İslam devletinin olduğu bir yerde ise tamam mı? Halifeye hevale edilir, imama hevale edilir ve imam o kişinin öldürülmesi için karar çıkarır. Niçin? Çünkü bu konudan dolayı dininden, dönünden, dininden döndüğünden dolayı İslam'da dininden dönen bir kişi ölül emir tarafından öldürülür. Ama İslam şeriatının tatbik edilmediği bir yerde bir kişi, böyle bir kişi küfür ederse, üzerinde de bazı şahıslar tarafından hüccet oluşturulursa o kişiler o kişiyi öldürebilirler mi? Hayır öldüremezler. Çünkü bu onun hakkı değildir. Niçin? Çünkü o memlekette İslam kanunlarının tatbik edilmediğinden dolayı fertler tarafından orada hudutlar ikame edilmez. İslam şeriatının hudutları Ölü'l-Emir tarafından ikame edilir. Yani İslam şeriatını tatbik eden devlet reisi tamam mı? veya da vekil kıldığı şahıslar. el fi dar el E dar el har e, ama yine de yani imam olacak. Yani mesela şimdi bu, Almanya'da bir kişi şu anda şu anda. Şey yani Yok. Şey hadis değil de yani alimler arasında bu dar har dar İslam meselesinde bir yani. kaide. Evet. Mesela şimdi Almanya'da bir kişi mesela şu anda söz yani Almanya dar harb sayılır mesela. Bazı alimlerin dar şeyine harp, göre. Dar küfür. Darul Küfür mü? Darul Küfür Dar. Yani her ikisi de niçin? Çünkü eğer özellikle şu mesela diyelim ki Siyonist devleti evet. İslam ümmetine karşı ne yapmıştır? Savaşı ilan etmiştir. Darul Küfür olduğu gibi aynı zaman Darul Hak'tır. Evet. Niçin? Çünkü İslam ümmetine karşı her yönden ne yapmıştır? İslam'ın Savaş. e, savaşı ilan etmiştir. Evet. Bunun karşısında eğer İslam İslam ümmetinin imamı olsa o zaman ona karşı ne yapar? Savaşı ilan eder. Ama şu anda ona karşı savaşı oluşturacak veyahut da ilan edecek İslam ümmeti adına bir imam olmadığından dolayı sen şu anda bir Yahudi'yi görsen sen onu öldüremezsin ki bu senin hakkın değildir. Yani şu anda mesela bazı yerlerde bazı Müslüman gençlerin birçok memleketlerde işte yaptıkları öldürmeler gibi Filan Hristiyanı öldürüyor ya öldürüyor efendim Amerikalıyı öldürüyor tabii ki bu doğru değildir bu. Yani bu tür şeylerde bu şahısları öldürecek olan kişi İslam ümmetinin imamıdır. Veya da İslam ümmetinin imam imamının tayin etmiş olduğu vekiller, naibler. Böyle bir şey de olmazsa o zaman o kişi artık Allah onun hakkından çıkarsan kalkıp da onu öldüremezsin. Çünkü öldürürsen o devlet, yaşadığın devlet ne yapacak? Seni alıp hapse koyacak. Eğer o devletin kanunlarına göre öldürülürse seni idam edecekler. Tamam mı? Dolayısıyla sen hakkın olmayan bir şeyi yapmış oluyorsun. O kişiyi öldürmek senin hakkın caiz değildir değil mi? Tabii caiz değildir tabii. Yahudiler Müslümanları öldürüyor. Siz Müslüman öldürürseniz biz de Yahudi öldüreceğiz burada demeye hakkımız yok. Tabi öldüremezsin sen canım. Eğer bu Fatih Veli bin Eğer bu, eğer. Eğer bu, eğer. Eğer ya eğer. Eğer bu, eğer. Eğer bu, eğer. Eğer bu, eğer. Eğer bu, ma fi bu, eğer. Eğer bu, eğer. Eğer bu, ya efendim, nerede? Hani nerede? Filistin. Yahudiler seni burada öldürüyorlar Filistin mı? De hocam. Filistin o Yahudilerle Filistinler arasında olan bir hadise. Onlar birbirlerine savaş yapıyorlar. Ama bütün dünyadaki Müslümanları temsil edecek bir imamet var mıdır? Her devletin kendine göre kanunu var, kendine göre bayrağı var, kendine göre hudutları var. Kes kendi kendini. Ne <gülüyor> Evet. Diyor ki وَيَقُولُ بُنْ تَيْمِيَهِ İmam-ı bintemiyye rahimahullah وَكَذَٰلِكَ التَّكْفِيرُ حَقُّ اللّٰهِ فَلَا يَكْفُرْ إِلَّا مَنْ كَفَّرَهُ اللّٰهُ وَرَسُولُهُ Tekfir Allah'ın hakkıdır. Tefsil yani bir kişi küfretmediği hadesen kalkıp da onu tekfir edemezsin. Allah Celle Celaluhu'nun tekfir ettiği kişi kafirdir. ve da Allah Aleyhisselatü Vesselam'ın tekfir ettiği kişiyi, ettiği kişiyi kafirdir. Ey küfür bir söz ve küfür bir fiil yapacak olan kişiyi bu zikrettiğimiz altı deneden birisi onda mevcut ise biz onu tekfir edemeyiz. Eğer muayyen bir kişi ise ama deminki söylediğimiz gibi mutlak küfür sözünü söylene, söylenebilir. Mesela dediğimiz gibi kim Allah'tan meded iste, şey Resulullah'tan meded isterse o kişi kafirdir. Kim dese ki medediyen şahin akşaben derse o kişi kafirdir. Bu genel olarak. Kafir diyeceğimiz de küf, bu söz küfürdür desek daha o da olur. Yok zaten kafir oluyor. O sözle o kişi yani. Ama bu yani Gamut şey... olan bir kişi. Bizim Belli olmayan bir kişi. Yap şey yap söylemeyiz. Biz söyleyemeyiz. Tabii yani muayyen bir kişiyi söyleyemeyiz. Mesela neyim, senin tanıdığın bir kişi. Bak duyuyorsun. Duyuyorsun. Mesela ben bir ara bir kasette bir Türkiye'de meşhur bir vaizin sözünü dinledim. He. Diyor ki beni kızdırmayınız diyor. Şu Kur'an'ı başınıza vuracağım. Tamam mı? Sizi Muhammed'e şikayet edeceğim. Meded ya Resulallah, meded ya Resulallah. Bu söz nedir? Bu söz küfrün ta kendisidir. Ama biz bu kişiye kafir diyemeyiz. Niçin? Çünkü bu kişiyi biliyoruz. Tanıyoruz. İşte şu isimli bu isimli. Ve biz biliyoruz ki bu adam küfrü kastetmiyor. Bilakis o küfürden kaçar. Ve İslami yönden çok samimi bir insan. Hayatı boyunca İslam'a hizmet eden. Hayatı boyunca Allah rızası için... Can atan işkence edilen ağaç susuz kalan zindanlara soklan şu bu falan filan hep Allah için yapıyor. Ama bu sözü söylerken cehaletinden dolayı bu söze düştü. Çok meşhur olabilir. Çok güçlü bir ilim talebesi de olabilir. Ama demek ki bu meselede cehaleti var. O zaman biz bu muayyen olan kişiye filan adam kafir oldu diyemeyiz. Ne yapmamız gerekiyor? Hakikaten biz he, o kişiyi seviyorsak ve o kişinin bu sözden kurtulması için uğraşmak istiyorsak canımız atıyorsa gider o adama güzel bir söz ile tamam mı? Güzel bir hikmet ile ona izah ederiz. Bağırarak, çağrak işte sen kafirsin böyledir değil. Gidilir ve <gülüyor> aklı insanlar o kişinin yanına giderler misafir olurlar ve da misafir edinirler. Ve bu mesela güzel bir uslupla konuşulur. Ve o kişi dininde samimi olduğu için o hatayı söylediği söz hatalı olduğunu delillerle ispat edildikten sonra ben inanıyorum ki o kişi o sözden geri dönecek. Niçin? Çünkü dininde samimi olan bir kişidir. Ama bazı insanlar heva ve heveslerine uyara, inat ederek tamam mı? delilleri görmelerine rağmen bilmelerine rağmen mesela şimdi bazı rafizi Şiilerin alimleri bilerek Aişe'nin zaniye olduğunu söylüyorlar. Bilerek Kur'an eksik Kur'an'da eksiklik veyahut da fazlalık var. Bilerek Abu Bakker'i, Umar'ı, Üthmen'i şunu bunu tekfir ediyorlar ve anet ediyorlar. Bilerek diyorlar ki Allah Celle Celle tüp bir insan gibidir. topatıp bir insan gibidir diyorlar. Ve bilerek onların inançlarına bağlı olmayan herkesi tekfir ediyorlar. Onların yanında, bütün sünni toplum onların yanında kafirdir. Çünkü diyorlar ki her kim Ali'den önce Ebu Bekir'ü ve Umar'ı veyahutta Hüthmen'i vilayetini görürse o kişi bizim yanımızda kafirdir. Ehli sünnet bunu görüyorlar öyle değil mi? Ehli sünnet ve cemaat Ebu Bekir'i sonra Umar'ı sonra Hüthmen'i Ondan sonra Ali. Ha demek ki sünni toplum Ali'den önce bu üç kişiyi imam olarak kabul etmişlerse işte bunlara göre, bunlara göre bu toplum hepsi kafirdir. Ve bunu inaden bir heva ve heveslerine uyarak bu alimleri ama onlara bağlı olan insanlar cahildir. Avam tabakası cahildir. O yok, araştırdıkları yok. İmamları ne diyorsa onu yapıyorlar. Ama gel ki gelelim şu alimlerin. Çünkü ehl ve Cemaat'in kitapları onların yanında. Baştan sona kadar Sahih Bukhari'yi kabul etmiyorlar. Ehli Beyt yoluyla gelmeyen hadisi, hadisi inkar ediyorlar. Abu, e, şey, e, Abu Hureyra'ya en büyük yalancı diyorlar. Ayşe'e en büyük yalancı diyorlar. Ehli Beyt'in dışındaki şahıslar kanalıyla gelen hadisleri kabul etmiyorlar. Aşırın cennet. Ha, hatta bir tane Ali Şahata var, Hasan Şahata var Mısırlı, Şii olmuş... Bir ara onu, e, bir kanalda konuşurken dinledim. Adam diyor ki işte diyor ki cennetle müjdelenen on kişi diyor. Allah diyor sizin o dediğiniz cennetle müjdelenen on kişiyi Allah lanet etsin. Ya. Ali, de, Ali de onlarla beraber lanet ediyor. Dikkat ediniz bakın çok yani bak ne söylediğini bilmiyor. Diyor ki o sizin yani ehli sünnete diyor diyor ki o sizin söylediğiniz var ya o cennetle müjdelenen 10 kişiyi Allah lanet etsin diyor. Ali de bunların arasındadır. O zaman cehlinden dolayı Ali de lanet etti. bunlar heva heveslerine bağlı kalarak tamam mı? Ve alimler biliyorsunuz ehli sünnet cematını alimleri Rafizi Şiilerin alimlerini tekfir etmişler ama avam tabakasını tekfir etmiyorlar. Diyorlar ki çünkü bunlar onlara bağlıdır. Evet. Peki bunlar ne olacak? Alimler diyorlar ki böyle bu böylesi insanlar öldükten sonra Allah Celle Celaluhu onları imtihan edecek. Ve biliyorsunuz cehlen ölen insanlar hakikaten cahildirler bilmiyorlar ve o cehalet üzerinde öldüler. Allah Celle Celaluhu onları imtihan edecek. Ve bu insanlara sen istediğin kadar hücceti oluştur, senin hüccetini kabul etmezler. Niçin? Çünkü belli imamları var, imamlarına bağlı. Ya şimdi biz Türk toplumu, biz Türk'üz. Bizim Türkiye'mizde, bizim Türkiye'mizde Abu Hanife'nin inancını, Abu Mansur el-Maturidin'in inancına göre yaşayan Türk toplumuna kabul ettiremeyiz. Ettiremiyoruz daha doğrusu. Diyoruz ki bakın siz niçin akidede Abu Hanife'ye göre amel etmiyorsunuz, Abu Mansur'a göre amel ediyorsunuz? Bakın, Abu Mansur diyor ki, Allah Celle Celaluhu arşın üzerinde değildir. Abu Hanife diyor ki, kim dese ki Allah arşın üzerinde değildir, kafirdir. Siz niçin? Abu Gel bakın, Abu Hanife mi yanlış konuşuyor, yoksa Abu Mansur mu? Açık Diyor ki, Abu Hanife yanlış konuşuyor diyor. Abu Mansur'un söylediği daha doğrudur. Yani biz Türk toplumumuza kabul ettiremiyoruz. Şu rafızı şeyi toplumuna nasıl kabul ettireceğiz? Niçin? Çünkü bunlar Avam tabakadır. Her ne kadar aralarında alimiz diyen insanlar bile cahildirler bu meselede. Şu hocalar, şu hocalar, bu hocalar, şu müftüler. Bak hepsi Abu Mansur'a göre amel ediyorlar. Peki niçin siz bu Hanife'nin bu fıkh ekber denen kitabına bakıp da onun inandığı gibi inanmıyorsunuz? Yoksa bu Hanife'nin inancı bozuk mudur? Siz niçin yani amelde Abu Hanife'ye göre amel ediyorsunuz. Akide'de Abu Mansur'a göre. Neden? Niçin? Ve o kadar kardeşlerimizle konuşuyoruz, kabul ettiremiyoruz. Biz diyoruz ki, diyorlar ki biz amelde Abu Hanife'ye göre, akide'de Abu Mansur'a göre. Siz ne kadar anlatarsanız, anlatsanız anlatın biz bu şekildeyiz yani. E bunlar ben bilmiyorum, acize düşünüyorum. Diyorum ki bunlar kesinlikle inade söylemiyorlar. Bunlar o kadar anlıyorlar. Hocam bir, bir çocuğa kırmızı renk, sarı olarak küçüklüğüne beri öğretirse büyüdüğü zaman da ona bunun tersini i̇şte, şey işte, demesin. Işte, bu insanlar da İslam'a bu şekilde, yanlış şekilde giriyor. İşte bundan Anladın dolayı. Diyorlar. Çünkü dikkat ediyorsanız İbn-i Teymiye Rahimullah ne diyor? Diyor ki İnnel kavul kad yakun kufran ke mekalatil cehmiye diyor. Cehmiye'nin, cehmiye fırkasının makalelerinin küfür olduğu gibi bir kişi bu küfür olan bir şeyi kabul edebilir. Ama cahil olduğu için ve o şey, şey üzerinde büyüdüğü için dediği gibi küçüklüğünden ta şeye kadar yaşlı oluncaya kadar. Sen bu adama ne kadar anlatsan anlat adam bildiğinden şaşmaz. Sen git bizim Türkiye'deki müftüye sabahtan akşama kadar on sene anlat kendi bildiğinden şaşmaz. Efendim Afganistan'daki müftüye git. Anlat. istediğin kadar Kur'an'ı götür. Ayeti götür. Hadisi götür. Şaşmaz. Pakistan'a git yine o şekilde. Cezayir'e git. Tülüs'e git. Mısır'a git. git. Ezher. Ezher. Ezher müftüsüne git. Tamam mı? İmamına. Ezher'in imamı. Yok. Bunlar bunlar Arapçayı benden senden çok daha iyi biliyorlar. naslara da çok güzel bir şekilde anlıyorlar. Ama Yanlışıyor. bu inançtan da vazgeçmiyorlar. Niçin? Diyorlar ki bu inanç daha doğrudur ve tahmin ediyorum ki bu saydığımız ülkelerin müftüleri veyahut da alimleri bunu inaden yapmıyorlar. Öyle tahmini, böyle bir inancın daha doğru olduğunu tahmin ettikleri için buna uyuyorlar. Ha o zaman biz bu toplumu tekfir edemeyiz. Niçin? Çünkü bu toplum bu toplum bu akidede mukallittirler veyahut da amelde mukallittirler. Bir kişi geliyor diyor ki mesela Abu Hanife'ye göre ben cemaat takdim cemaat ta'hir yapmıyorum. Şafii'ye göre cemaat takdim cemaat yapıyor. Sen kalkıp buna sen sapaksın diyemezsin ki. Bu bu imama göre bu şekilde bu şekilde kültürünü aldı. Bu da bu şekilde kültürünü aldı. Sen bir Şafii istediği kadar buna anlasa o kabul etmez. Bu da buna anlasa buna kabul etmez. Onun için Türkiye'de Diyarbakır'da özellikle Güneydoğu'da Şafiiler ile Hanefiler karışık oldukları yerlerde aynı camide iki tane cemaat var. Burada cuma hutbesi okunuyor, bu da cuma hutbesi okuyor. Elhamallah. Diyarbakır'da büyük camide ben bizzat bir cami, bir cuma günü kız kardeşimin evlerine gittim. Cuma günü dedik ki bizim enişte gel, gel seni filan yere götüreyim. Hadi gidelim. Gittik. Büyük bir cami. Havluya girdik. Baktık ki burada da hütbe okunuyor. Bu da hutbe okunuyor. Aynen. Dedim ki enişte bu ney bu? Burada iki tane hütbe var. Hı. Tamam mı? Ben de e, böyle soluma doğru gitmeye başladım. Dedi ki yok gel oraya gitme oraya gitme. Onlar Hanefidir dedi. Gel burası Şafi'nin <gülüyor> buraya gidiyor. <gideceğim." gülüyor> Beni aldı. Ne Şafi'isi ne Hanefi. Dedik ki bunlar Şafi'idir bunlar Hanefidir. Subhanallah el-azim. <gülüyor> hepsi Türk. Hepsi <gülüyor> Müslüman. Tamam mı? Ama bu Şafii'dir, aynı camide diyorum yani birisi o mahallede birisi bu mahallede değil. Aynı camide. Aynı anda hütbe veriliyor. Bunlar Şafii, bunlar hanefi Şafiiler bunların yanında sen zaten... Ne bu arkadaş ya? Allah'ın dini bu mudur? İmam Şafii'nin dini bu mudur? Tahmin etmiyorum. İmam Ebu Hanife'nin de dini bu değildir. Onun için şafiiler bir hanefinin arkasında mutaassup olanlar namaz kılmıyorlar. Niçin? Çünkü ona göre diyor. <gülüyor> ona göre mesela ne de yerse abdest bozuluyor. Bizde bozulmuyor. Ben abdesti bozuk olan adamın arkasında namaz kılmam diyor. Ve adam gidiyorlar ayrı bir cemaat oluşturuyorlar. Demek bundan yani demek istediğim yani bu toplum bu inançta olan bu toplum inadeni yapmıyor. Bu imamın mukallidi olduğu için bunu yapıyor. Dolayısıyla biz bu topluma kafir diyemeyiz, tekfir ettiremeyiz. Veyahut da bu toplumdan bir kişi olur, böyle bir inancı olur. Biz yine de ne yapamayız? Muayyen bir kişiyi tekfir edemeyiz. Niçin? Çünkü bu zikrettiğimiz altı tane şarttan birisi ondas ne olabilir? Haiz olabilir. Dolayısıyla muayyen bir kişi mutlaka hüccetin oluşması şarttır. İbnül Qayyim Rahimahullah diyor ki kaç? Tamam. <gülüyor> diyor ki Yaqulül İmâbül Qayyim Rahimahullah Allah بعدما بين كفر من جهده فريضة من فرائض الإسلام أو تحريم محرم، وأما من جهده ذلك جهلا أو تأويلاً يعذر فيه صاحبه، أي تأويل يبرق إنكار درس، تمام؟ وياه التجاهلات نضالاً إنكار درس، يركي ندر بو معزور درد يور، ابن القيم رحمه الله فلا فلا يكفر صاحبه. Bu sözün sahibini tekfir edilmez. Ke hadithi lezi cahede kudretullah. Deminki ben İsrail oğullarından birisini zikrettik ya. Adam açık açık Allah Celle Celaluhu'nun güc ve kudretini inkar etti yani. Ve inanmadı. Niçin bu zalim tavsiyeyi yaptı? Ve buna rağmen Allah Celle Celaluhu onu ne yaptı affetti. Ve Allah lehu. o beni İsrail oğulların o kişiyi. وَرَحَمَهُ لِجَهْلِهِ اِذَا كَانَ اِذْ كَانَ Çünkü ilmi o kadardı. Bu şekilde biliyorum. İlmi buydu. Ve bu adam o sözü söylerken, bu tavsiyeyi yaparken, kalbini de ona bağlamadığından dolayı cehaletinin alayı bu küfre düştü. Bundan dolayı işte Allah Celle, Celle ne yaptı? Affetti. وَقَالَ el الْوَز۪يرِ Diyor ki, innel muteavvilin gayr kuffar. Tevil yapan kişiler kafir değiller. sudurhum suduruhum لن تنشريح kufur." Çünkü diyor, onlar kalplerini hiçbir zaman küfre açmadılar. Yani kalplerinde küfrü akdedip de kastetmediler. Dolayısıyla kalben küfrü kastetmedikleri için bu hataya düşerken o kişiler, o, o kişi ne yapmaz? Kafir olmaz. وبعد ذلك tekrar ابن الوزير وكذلك جميع أهل التاويل من أهل المله وإن وقعوا في أفحش البدع والجهل فقد علم منهم أن حالهم في ذلك هي حال الخوارج يعني بيعرفون اهل السنه والجماعه الخوارج تكفيريت ما ادل ان في رنج بتعاطلاتهوا غدوا المسلمين تكفيروا Büyük günahları irtikava, irtikap eden onların yanında kafirdir. Ve Ali'ye Ali, bizzat Ali'ye kafirsin dediler. Tehkimi yaptırdığı için. Ali'yi tekfir ettiler biliyorsunuz. Ve ona karşı savaş verdiler. Onun yanında, onun yanında yer alan kişileri şey gibi kesiyorlar. Ondan sonra onlardan aldıkları esirleri de köle, köle ediniyorlar. Kadınları oradan aldıkları kadınları kendilerine halalaştırıyorlar. Nikahlı olmalarına rağmen. Niçin? Çünkü onların yanında onlar kafirdir. Tekfirde karşı derdi Verdi mi adı diyorlar. Ali onlara karşı savaş verdi ama onları tekfir etmedi. tabi Tabii. Hatta ona şey dediler ki yani bunlar kafir midir nedir dedi ki hayır. Onlar diyor küfürden kaçtılar. Minel kufri farr diyor. Radıyallahu anh. Ve hariciler biliyorsunuz. İbadet konusunda çok acayip, aşırı ibadet yapıyorlardı. Ama cahil oldukları için işte bu tür hatalara düştüler. Onun için bin Mes'ûr Abbas radıyallahu ta'ala, Ali radıyallahu ta'ala ona, onlara elçi olarak gönderdiği zaman onunla beraber binlerce kişi döndü. Delilleri onlara oluşturunca, hücceti ikamet ettikten sonra baktılar ki hakikaten bunlar, baktılar ki hakikaten biz batıl üzerindeyiz. Binlerce kişi onunla beraber döndü. Demek ki dinlerinde samimidirler. Eğer dinlerinde samimi olmamış olsalardı mümkün mü? İbn Abbasla o hücceti oluşturduktan sonra kalkıp da ona katılıp Ali ordusuna katılsınlar. Demek ki dinlerinde samimidir. Hat baktılar ki gerçekten hatalıdırlar ama diğerleri inat ettiler ve buna rağmen ehli ve cemaat onları tekfir etmediler. تو خلي وجه طيب هذا والله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن نبينا محمد عليه الصلاه